Hazreti İsa'nın dünyaya gelişi ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de ve İnciller'de verilen bilgiler arasında benzerlikler ve farklılıklar vardır. 35 ila 44. ayetlerde açıklandığı üzere Kur'an'a göre İsrail oğullarından İmran'ın karısı hamile kalır ve doğacak çocuğunu Allah'a mabede adar. Umduğunun aksine bir kız doğurur. Ben onun adını Meryem koydum ve işte ben ''Onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı sana ısmarlıyorum.'' diyerek mabede emanet eder. Hz. Zekeriya, Meryem'in bakımını üstlenir ve Meryem, mabedin doğu tarafında bir odaya, mihraba yerleştirilir. Hz. Meryem orada Allah tarafından rızıklandırılır, iffetli, her çeşit kötülükten uzak olarak büyür, herkesin imrendiği erdemli bir şahsiyete ulaşır. Meryem suresinde yer alan ve bu ayetlerde belirtilenle paralellik taşıyan açıklamalara göre, Cebrail, Meryem'e insan şeklinde görünür. Meryem irkilir ve ondan Allah'a sığınır. Cebrail, Allah tarafından görevlendirilmiş elçi olduğunu bildirerek, Meryem'e bir erkek çocuk doğuracağı müjdesini verir. Meryem, iffetli bir insan olduğu ve kendisine erkek eli değmediği halde, nasıl çocuğunun olacağını sorunca da Cebrail bunun Allah için kolay olduğunu söyler. Daha sonra Allah ruhundan üfler ve Meryem hamile kalır. 47. ayette bu noktanın izahı için şöyle buyurulmuştur. İşte öyle Allah dilediğini yaratır, bir işin olmasını istedi mi ona sadece ''Ol'' der. O da ''olu'' verir. Ayrıca Kur'an, Hz. Meryem'in doğum sancısından, çevresinden gördüğü tepkiden ve Hz. İsa'nın beşikteyken konuşmasından söz eder. İncil'lerde verilen bilgilere göre Cebrail Melek, Yusuf'la nişanlı olan ve Nasr'a şehrinde oturan Meryem'in yanına gelerek, ''Selam ey nimete eren kız, Rab seninledir'' diye selam verir. Meryem bu sözlerden şaşırır. Melek ona korkmamasını söyler. Allah önünde inayet bulduğunu, bir oğlan doğuracağını, adını İsa koyacağını, onun büyük olacağını, ona Yüce Allah'ın oğlu denileceğini, Rab Allah'ın ona babası Davud'un tahtını vereceğini, Yakub'un evi üzerinde ebediyen saltanat süreceğini ve onun melekutuna hiç son olmayacağını bildirir. Meryem'in bu nasıl olacak? Çünkü ben, eğer bilmem şeklindeki şaşkınlık içeren sorusunaysa, ruhul kudüs senin üzerine gelecek. Yüce olanın kudreti üstüne gölge salacak, bunun içinde doğacak olan mukaddese Allah'ın oğlu denecektir, diye cevap verir. Ve Allah'tan olan bir sözün hükümsüz kalmayacağını belirtir. Meryem Ruhul Kudüs'ten gebe kalır. Aralarında ilişki olmadan nişanlısının gebe kalması üzerine salih bir adam olan Yusuf Meryem'i aleme rüsvâ etmemek için gizlice ondan ayrılmayı düşünür. Fakat bu sırada Rabbin meleği rüyada Yusuf'a görünerek "Sen Davud oğlu Yusuf, Meryem'i kendine karı olarak almaktan korkma. Çünkü kendisinde doğmuş olan Ruhul Kudüs'tendir ve bir oğul doğuracaktır ve onun adını İsa koyacaksın. Çünkü kavmini günahlarından kurtaracak olan O'dur.'' der. Bunun üzerine Yusuf Rabbin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yapar ve karısını yanına alıp bir oğul doğuruncaya kadar onu bilmez. Onunla cinsel ilişkide bulunmaz ve çocuğun adını İsa koyar.'' Luka İncil'indeki bilgiye göre Yusuf'la Meryem İmparator Augustus'un buyrultusu üzerine yapılan nüfus sayımında kendilerini yazdırmak üzere Galile'deki Nasır'a şehrinden Yahudiye'de Davud'un şehri olan Beytlehem'e giderler. Bu sırada Meryem'in doğurması vakti gelir. Orada ilk oğlunu doğurur, onu kundağa sarar ve handa kendilerine yer olmadığından bir yemliğe yatırır çok eski bir geleneğe göre ise İsa ahırda değil, Beytlehem'e yakın bir mağarada dünyaya gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'nın hayatının tebliğ faaliyetine kadar geçen dönemiyle ilgili olarak sadece şu ifade yer alır. Meryem oğluyla annesini de bir ayet yaptık, ikisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Daha sonraki dönemi hakkında verdiği bilgiler de, İncillerdeki kadar ayrıntılı değildir. Kur'an'a göre Hz. İsa semadan sofra indirmenin dışında çamurdan kuş yapıp ona üfleme ve onun da kuş olu vermesi, ölüyü diriltme, körü ve cüzzam hastalığına tutulmuş kişiyi iyi etme, evlerde yenilen ve biriktirilen şeyleri haber verme gibi çeşitli mucizelerle desteklenmiştir. Peygamberliğini ortaya koyan açık delillere rağmen Hz. İsa'ya inanmayanlar onu öldürmek üzere tuzak kurar, plan yaparlar. Fakat Allah onların planlarını bozar ve Hz. İsa'yı kendi nezdine yükseltir. Hz. İsa'nın hayatının tebliğ faaliyetine başlamasına kadarki dönemiyle ilgili olarak İncil'lerde yer alan bilgiler özetle şöyledir. İsa dünyaya geldikten sonra 8. günde sünnet edilir. 40 günlük olunca Meryemle Yusuf onu Musa'nın şeriatına göre Tanrı'ya sunmak üzere Kudüs'e götürürler. Kudüs'te İsrail'in teselli bulmasını bekleyen ve kendisine Ruhul Kudüs tarafından Mesih'i görmeden ölmeyeceği bildirilmiş olan Simon adındaki salih ve dindar adam ruhun sevkiyle mabede gelir. İsa'yı kucağına alır ve kurtarıcıyı gözleriyle gördüğü için Allah'a şükreder. Anası ve babası onun için söylenen şeylere şaşırırlar. O sırada Anna ismindeki yaşlı kadın peygamber de gelip benzer şeyler söyler. Rabbin şeriatına göre gerekenler yapıldıktan sonra merhemle Yusuf İsa'yı alarak Galile'ye kendi şehirleri olan Nasıra'ya dönerler. Ali İmran suresi'nin 45 ayetinin tefsirine bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet Kur'an yolu Eser Diyanet yayınları seslendiren Erol Eren